Bismillahirrahmanirrahim. İnnelhamdülillah. Nehmeduhu, men istayinuhu, men istafiruhu. Ve neûzu billahi min şüruri enfusina ve min siyyati amalina. Ve men yehdihillahu felamudille leh ve men yudlil felâhâdiye leh. Ve eşhedü en la ilahe illallah vahdehu ve la şerike leh. Ve eşhedü anna Muhammeden abduhu ve resuluhu. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا مسلمون يا الناس ربكم الذي خلقكم من نفس وخلق منها زوجها وبث كثيرا الله الذي تساءلون به الله كان عليكم yaa yehel dedin aman etbu Allah bakuulu gabilan sidiya yusluh dekon amalikum baya ofir alikum zulubikum b'mi yutu Allah ve Rasuluhu فقط حاز فرزان أضيمه إما بعد إن استغل حديث كلام الله بخير الحدي حدي محمد صلى الله عليه وسلم والشر الأمور مهتساتها بكل مهتسة بدعة بكل بدعة ضلالة بكل ضلالة في الناس Kardeşlerim bugün Sahih-i Buhari'nin muhtasarından ilim bağıtlarına okumaya devam edeceğiz. Kitabımızdaki 84 numaralı hadis Ebu Hureyre radiyallahu gelmekte. O dedi ki, ben Resulullah s.a.v'a hitaben ya Rasulallah, kıyamet günü senin şefaatinle insanların en mutlusu olacak kişi kimdir diye sordum. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ise şöyle cevap verdi. Ey Ebu Hureyre, hadise olan hırsından, düşkünlüğünden bunu gördüğümden dolayı senden önce hiç kimsenin bu hadisi bana soracağını zaten ben tahmin etmiyorum. Sorduğun sorunun cevabına gelince kıyamet günü benim şefatimle insanların en mutlusu olacak kişi kalbinden veya içinden nefsinden ihlasla samimi niyetle, la ilahe illallah diyen kişidir. İlim kitabında gelme bu hadisin kişinin ilme hırs göstermesi dininin güzelliğindendir. Nitekim Ebu Hureyre radıyallahu anh Hayber Seferi dönüşünde Müslüman olmuştur. Dört sene top topu Nebimiz Aleyhisselatü Vesselam'la beraber bir hayat geçirmiştir. Ama öyle bir hayat ki sadece ilim ile, sadece Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın arkasından Yeterince kendisine yetecek kadar ilim elde etmek için her şeyi terk etmiştir. Tüm dünyevi çıkarları menfaatleri terk etmiştir. Araziyi, bağı, bahçeyi. Kendisi zaten bekardı. Mescitte yatıp kalkıyordu. Ashab-ı suffeden birisidir. Bu dört senesini öyle dolu geçirdi ki seferde, barışta, yolculukta, hep aleyhissalâdu yanında bundan dolayı sahabenin en çok hadis rivayet eden oldu. Ve buna benzer tabii ki bazı etkenler de var ama birinci etken Ebu Hureyre radıyallahu anh'ın ilmi olan hırsı düşkünlüğüydü Allah azze ve celle'nin dinini öğrenmeye olan gayreti hevesiydi bunun karşılığında her hadis rivayetinde ismi anılmasıyla Allah'ın rızası dilenmesiyle ve onun rivayet ettiği hadislerden elde edilen sevaptan kendisine ulaşmasıyla zaten yeterince alıyor Allah ona rahmet etsin, razı olsun güzel de kendisine komşu kalsın Hadisin içerisinde Rasulullah Sallallahu Aleyhi ve bahsedilmekte, bu Kıyamet günü şefaat e, burada kayıtlı geldi. Ancak Aisadü'llahü mahsus şefaat sadece onu yapacağı şefaat dört türlüdür. Bunlardan birincisi neydi? Şefaat uzma dediğimiz Kıyamet günü insanların hesaba çekilmesi için hesabın başlamazsın yapılacak şefaatti. Daha sonra cennete hesapsız girecekler için Aisadü'llahü Sallam'ın yapacağı şefaat vardı. Cennet ehlinin ilk olarak cennete girmesi cehetinden Aleyhisselatü şefaati vardı. Yani Aleyhisselatü şefaati olmadan, cennet kapısını tıklayıp cennetin bekçesini aç demeden hiçbir cennet ehli cennete giremeyecekti. Dördüncü olarak da cehennem halkından bazılarının azabın hafletilmesine dair Nebimiz Aleyhisselatü şefaat olacak. Bu hususlar Aleyhisselatü mahsus şefaat çeşitleri bir de diğer şefaat edenlerin şefaatinde, şefaat hususunda ortaktır ki tevhid ehli olup da ateşe düşen yani şirk koşmayıp, küfür işlemeyip ateşe düşen günahkar müminlerin de ateşten çıkması için şefaat edecektir. Evet şefaat mevzusunda bu şekilde geçtikten sonra 85. hadise geçelim. Bu hadise Abdullah bin Amr bin As radıyallahu gelmekte. O dedi ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemi işittim şöyle buyuruyordu. Şüphesiz ki Allah ilmi insanların kalbinden silmekle dünyadan kaldırmaz. Lakin Allahu Teala ilmi alimlerin ruhunu kabz ederek, alimleri vefat ettirerek yeryüzünden kaldırır. Öyle ki yeryüzünde hiçbir alim kalmaz. Bunun üzerine insanlar çok cahilleri baş edinirler. Onlara bazı hususlarda soru sorarlar. Onlar da, kendisine soru sorulan bu cahiller de ilimsiz olarak fetva verirler. Hem kendileri delalete düşer sapıtırlar, hem de soru soran kişilerin ve onu dinleyen insanların sapmasına, delalete düşmesine sebep olurlar. Bu hadiste, ilim kitabında geliş sebebi, ilmin bir zaman sonra olunacağına dairdir. İlim bir zaman sonra kalkacak, dünya üzerinde Allah'ın dini hakkında bir tanecik bilgi kalmayacak. 86. hadisimiz Ebu Said el-Hudri radıyallahu anh'tan gelmekte. O diyor ki da Nebimiz aleyhisselatü vesselama geldiler ve ya Resulullah, insanlar yani erkekler daha doğrusu erkek sahaben arkadaşların senden dini alma hususunda bize galebe çaldılar, bize galip geldiler. Yani onlar senden çokça istifade ediyorlar. Biz senden yeterince istifade edemiyoruz. Sen bize kendinden belirleyeceğin bir günü ayır, ve biz o gün senden dinleyelim, sana soru soralım. Sen bize anlat. Bunun üzerine Nebimiz Aleyhisselatü Vesselam onlara bir gün, onlarla buluşacağı bir gün tayin etti. O buluşma gününde onlara bazı vaaz ve nasihatlerde bulundu, bazı şeyleri emretti. Nebimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın vaaz ve emirlerinin içerisinde şu husus da vardı. Nedir bu husus? Siz kadınlardan Kendisinden önce çocuklarından üç çocuğu ahirete gönderen kişiler var ya, o kişi için gönderdiği bu çocuklar ateşten perde olur. Ateşe karşı bir engel olur buyurdu. Bunun üzerine kadınlardan birisi, iki de olur mu? Yani iki çocuğu ölen içinde, o ölen çocuklar annesi için ateşten perde olur mu diye sorunca, Ebn-i evet iki de olur dedi. Bu hadisin yübaşka rivayetinde, Ebu Hureyye'den gelen ribayette ise üç çocuk diye kastedilen kayıtlı olarak geldi. Buluğ şahına ermemiş, günah işleme şahına ermemiş üç çocuk ölürse diye kayıtlı olarak geldi. Bu hadisin bu ilim bağımına gelme sebebi ilimde de kadınlara bir gün tayin edilebileceğinin caizliğidir. Çünkü kadınlar da eğer kendilerini öğretecek ehil kadın yoksa neden ee, ve bazı haram olan ortamlardan sakınmak şartla erkekten dinlerini öğrenebilirler bazı nasihatlerinden istifade edebilirler. Ancak gerekli tedbirler alınarak haram ortamlar oluşturulmayanak. İlim için kadınlarda gün tayini caizdir. Elimiz Aleyhisselatü Vesselam bunu yapmıştır. Bu hadisin bu bilim kitabına gelmesi ve budur. Hadisin içeriğine gelince kadınlar ilmi olan bir düşkünlükleri var ki bundan dolayı kendilerine vaaz edeceği bir gün istiyorlar Aleyhisselatü Vesselam'dan. O da onların bu hislerini yerinde buluyor ve onlara bir gün tayin ediyor. Onlara kendilerini ilgilendiren hususlarda vaazlardan nasihatlerde bulunuyor. Vaaz şeyleri veriyor, vaaz şeyleri yasaklıyor. Bu emredilen veya yasaklanan veya vaazın içerisinde kadınlara bir müjde var. Özellikle de ana yüreği daha yumuşaktır biliyorsunuz. Evladını kaybetmiş kadınlara bir müjde. Nedir bu müjde? Bulu uçağına ermemiş üç tane çocuğu ölen kişi, kadın olarak bir anne, bunlara sabrederse, isyan etmezse, Allah'tan gelen bu musibeti önül hoşnutlara kabul ederse, evlat acısıyla beraber tabii ki, bu evlatlarının ölmesi, kendisinin sabrıyla beraber, onun ateşe girmesine engel bir perde olacaktır. Yani o kişiyi ateşten kurtaracaktır evlatların ölmesi. Hatta bir kadının sormasıyla ile bu 3 adedi 2'ye de düşürmüştür. Dolayısıyla iki çocuğu bulu ermeden ölen kadınlar eğer sabrederlerse bundan dolayı cennete gireceklerdir. Ateşten korunacaklardır birbirine. Bu onlar için verilmiş güzel müjdelerden birisi. Çünkü her ne kadar şu anda da olsa da ancak eskiden çocuk ölümleri daha fazlaydı. Bildiğimiz kadarıyla. Hastalıklardan şundan bundan dolayı. Ve anne yüreği de çocuklarının ölmesine, e, onları kaybetmeye daha az dayanıklı biliyorsunuz. Bu müjdeyi duyan bir kadın artık sabredecektir. Daha sabırlı olacak. Kendisini en azından boğuşsa zorlayacak da zorlayabilecek. İmam-ı Müslüm'ün sahihinde bir hadis var. Orada Aleyhisselatü Vesselam buyuruyor ki zürriyesiz kimdir? Zürriyeti, soyu, neseb olmayan kimdir? Sahabeler çocuğu olmayan kişi zürriyesizdir bizim nezimizde. Yani Resulullah deyince Aleyhisselatü Vesselam diyor ki Asıl zürriyetli olan kendisinden önce ahirete çocuk göndermeyendir diyor. Yani kendinden önce bir insanın bulucu ermemiş çocuğu ölmezse o ahirette zürriyetlidir. Yani bu zürriyetliğinden dolayı bir kısım hayırdan mahrum kalacaklardır. İşte bu hayır burada. Kendinden önce çocuğu ölürse bir insan ateşe karşı o çocuk ona perde olacak. İşte bu zürriyetli. Asıl zürriyet bu. Yoksa dünyada kılan zürriyet tabii ki varsa çocuğun zürriyetin var. Ama uhrevi zürriyet ise kişinin kendinden önce ahirete çocuğunu göndermez. 87. hadisimiz Ayşe radiyallahu anh'a'dan gelmekte. O der ki Nebi sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Her kim hesaba çekilirse o azap görecektir. Ben de bunun üzerine Allahu Teala İnşirah suresinde 8. ayette "Fesef feyhasebe hisabe yasiir" buyurmuyor mu ya Resulullah dedim. Yani o kişi kolay bir hesaba çekilecektir. Buyurmuyor mu Allahu Teala diye bunun söylediği bu şeye tehdide bir cevap getirdim ayetten. Bunun üzerine o bana dedi ki o senin bahsettiğin hesap ancak arzdır, sunuştur, sunmadır. Lakin her kimin hesabı inceden inceye teferruatına göre deşilir, araştırılırsa o kişi helak olacaktır. Ün kitabına gelme sebebi anlaşılmaz gibi gözüken meselelerin anlatacak kişiye, izah edecek kişiye sorulması caizdir. Nitekim Ayşe Valdemiz böyle yapmıştır. Neden? Kur'an-ı Kerim'de Nebimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın buyruğuna aykırı gibi anladığı bir hususu sormuş ve bunun teferruatını öğrenmiştir. Şimdi hadisin içeriğine bakalım. Orada diyor ki Allahu Teala İnşak suresinin 8. ayette o kişi bundan öncesini sayın suresinde kolay bir hesaba çekilecek. Hesaba ve çekilecektir kolay bir hesaba çekilecektir. Hesaba çekilme var. Mevimiz aleyhisselam ne diyor? Her kim hesaba çekilirse o muhakkak azap görecektir. Şimdi ayette kolay hesaptan bahsediyor. Mevimiz aleyhisselam hesaba çekilen azap göreceğinden bahsediyor. Birbirine tenafuz gibi bir durum. Ayşe Validemiz de bu durumu öğrenmek için, izah etmesi için Aleyhisselatü soruyor. Peki Allah böyle buyuruyor, sen böyle buyurun. Bu nasıldır? deyince Resulü Aleyhisselatü selam ilmi bir gerçeği ortaya döküyor. Yani bizzat kendisi Kur'an ve sünnette birbirine zıtmış gibi, tenakuzmuş gibi gözüken, ihtilaflıymış gibi gözüken bir meseleyi kendisi lafzıyla, izahıyla açığa çıkartıyor. Nedir bu? Sen o bahsettiğin hesaba çekilme arızdır. Yani kişinin dünyadayken yaptığı iyi ve kötü amellerinin mizana, teraziye sunulmasıdır. Buna arz denir. Bunun neticesinde eğer iyi işler yapması, iyi işler çoksa o kişi kolay bir hesaba çekilecektir. Kimin hesabı mizana, terazinin kefesine konulur ve tevap kefesi ağır basarsa o kurtuluşa erecektir. Ve buna hesap denmez. Bu arzdır. Amellerin, iyi ve kötü amellerin ortaya sunulmasıdır. Hesap ise sen şu gün, şu saatte ne yaptın? şu sözünde e, neyi kastettin, şunu, şu gün şunu nasıl söyledin, nasıl yaptın veya şunu niye terk ettin, şunu niye yapmadın gibi en ince teferruatan kadar her kişinin yapılacağı şeyler ortaya dökülür inceden inceye teferruatlı olarak torgulanırsa işte bu kişi mutlaka azap görecektir. Aleyhisselatü Vesselam'ın buyruğuyla Allah Azze ve Celle'nin buyruğunun arası böyle tevil edilir. Ki bunu Nebimiz Aleyhisselatü Vesselam yapmıştır. Allah-u Teala bizlere hesabı kolay olan sadece arz ile Yetimine, i̇nceden ince araştırmayı kullanın arkasından. 88. hadisimiz Ebu Şirey radıyallahu anh'dan gelmekte. O der ki, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'i fetih gününün ertesinde bir şeyler söylerken işittim. Onu şu iki kulağım işitti, kalbim söylediklerini ezberledi. O konuştuğu zaman da şu iki gözüm onu gördü. O Allah'a u Teala'ya Sonra ona senada bulundu. Daha sonra da dedi ki, şüphesiz ki Allah Mekke'yi haram kılmıştır. Mekke'yi haram kılan insanlar değildir. Mekke'nin haramlığını insanlar yapmamıştır. Allah'a ve ahiret gününe iman eden bir kişi için orada yani Mekke'de kan dökmek helal değildir. Ve oranın ağaçlarına balta da vurulmaz. Kesici alet de sürülmez. Herhangi bir kişi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin orada savaşmasını kendisine ruhsat olarak alacak olursa siz ona deyin ki, şüphesiz ki Allah Resulüne izin verdi, size ise izin vermedi. Ona verilen bu izin sizin için geçer değildir yani. Sadece ona verilmiş de verilmedi. izin verilmedi. Aleyhisselam sözüne devamla diyor ki, Orada yani Mekke'de benim için verilen izin bir günün bir saatinden ibarettir sadece. Sonra Mekke'nin haramlığı bugünkü haramına dönmüştür. Bugünkü haramlık dünkü haramlığı gibidir. Sadece günün bir kısmına bir saatine benim için helal kalındı. Şu an bugünün geri kalanında nasıl dün haramsa artık bugün de o gün gibi haram olmuştur. Yani o bir saatlik helallik kalkmış harama dönüşmüştür tekrar burada hazır bulunanlar ve olanlara bulunmayanlar bunu tebliğ etsin dediğini Ebu Şirey isimli sahabe radıyallahu anh Amr bin Said isimli nasip size söylemekte kim bu Amr bin Said bu hadislerin teferruatlı izahlarında e, bunun açılımı var da yok olayın öncesini bir anlatayım hadisi direkt okumamız gerektiği için öncesine giremedim Amr bin Said bir vali Medine'nin valisi Kim döneminde? Abdülmelik bin Mervan döneminde Biliyorsunuz Ali Radyalan'tan sonra Hilafete Muaviye seçilmişti Daha Muaviye Zorla almıştı Muaviye'den sonra oğlu Yezib Babasından kalan bu Hilafeti devraldı saltanata dönüştü Yezib'den sonra Onun oğlu Muaviye O devraldı onun hilafeti kısa sürdü Muaviye'den sonra yani ikinci Muaviye'den Hz. Ali'nin Muaviye'den sonra insanların büyük çoğunluğu, İslam büyük çoğunluğu Mekke'de Abdullah bin Zubeyr'e beyat ettiler. Sadece Şam bölgesindeki bir kısım insan, "Biz çıkmasın bu hilafet, Kureyşler'e tekrar geçmesin çünkü bir daha oradan geri alamayız." diyerek Muaviye'nin akrabalarından Mervan bin Hakem'i kışkırttılar ve Mervan'a beyat ettiler. Daha sonra insanlar akın akın Mervan'a beyat etmeye başladı. Bir kısmını zorla beyat aldı. Mervan'dan da oğlu Abdülmelik'e geçti. Bu Amr bin Said ise Mervan'ın oğlu Abdülmelik tarafından Medine'nin valisi yapılmıştı. Mekke'de Abdullah bin Zübeyir radıyallahu anh hilafetini tesis etmeye çalışırken onun üzerine ordular gönderiliyor. Valim Hacca aracılığıyla Amr bin Said aracılığıyla lahir, çeşitli valiler tarafından ama bin Said de böyle bir ordu gönderirken Abdullah bin Zubeyr radıyallahu anh'a Ebu Şureyh radıyallahu anh, bu hadisi söylüyor. Diyor ki ey emir ben peygamber sallallahu aleyhi ve sellemi Mekke'nin fethinin ertesi gününde şunları şunları söylerken işittim. Sözünün sonunda da burada bulunanlar bulunmayanlara tebliğ etsinler dediği için ben bunu sana söylüyorum. Sen şimdi Mekke'ye ordu göndermeye kastediyorsun. Ve tam burası Benim bu hadisi söyleme yerim Çünkü Aleyhisselatü Vesselam'ın emri var Ben bunu söylemek zorundayım Bana bunu söylememişim müsaade Nitekim bu hadisi söylüyor Yani bu Mekke Allah'a ve ahiret bine eden Kimse için helal kılınmamıştır yani Burada savaşmak kimse için helal değildir Hadisin içerisindeki ifadeye bakın Sanki Bu Amr bin Said için söylemiş Resulullah ve sellem'in burada savaşmasından dolayı Biriler kendisine ruhsat ve bir çıkar yol elde edip de onu delil olarak göstererek savaşmayı kendilerine helal kılarlarsa onlara de ki Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'a günün sadece bir saatlik diliminde orası ona helal kılındı ona helal kılındı size helal değil bunu söyle nasıl ona gün Mekke'de savaşmak haramsa ve savaştığını verilen süre bir saatlik süre bitip de tekrar o haramlığına dönmüşse bundan sonra gelecek hiç kimse için kıyamet gününe kadar Mekke'de savaşmak helal olmayacaktır. Bunu ilan et, duyur diyor Aleyhisselatü Sahabe de her ne kadar başındaki emir onun sözünü dinlemeyecek birisi olsa da bu emri yerine getiriyor. Yani Ebu Şurayh'e soruyor bu hadisi rivayet ettiği kişiler. Amr bin Said o zaman ne dedi? Yani sahabe bunu söyleyince Amr ne cevap verdi? Diyor ki Amr bin Said ben senden daha iyi bilirim ey Ebu Şurayh dedi. Şüphesiz ki Mekke hiçbir kan kaçağını yani katil kaçağını ve cizye kaçağını ona hırsız diye ifade ediyor onu. Cizye kaçağını barındıramaz. Yani kendisine had cezası uygulanmasını engelleyemez. Mekke'nin haramlığı bunu ortadan kaldırmaz demeye getiriyor. Msnette ise İmam Ahmed'in isnadındaki ilave bir rivayette ise Ebu Şureyh diyor ki onun sözüne tekrar karşılık olarak ben de birimiz Aisadü'lü bu buyurunun yerine getirdim. O burada bulunanlar, bulunmayanlara bildirsin dedi. Bana tam yeri de bunu bildirdim. Artık sen ne yaparsan yap diyor. Ondan sonra ortadan çekiliyor. Merak ettim. Ama gün sayının sonu nasıl oldu diye. Çünkü bir sahabe aracılığıyla Peygamber sallamın sanki kendisineymiş gibi gelen hitabını reddi diyor bir şekilde tevil ederek. bu adamın sonu nasıl acaba diye merak ettim. İbn Kesir'in tarihine baktım i̇bn Kesir'in tarihinde anlatıyor ki Mervan'ın oğlu Abdülmenik döneminde Amr bin Said Vali hani oradaki çevresine güvenerek hilafet iddiasında bulunuyor. Mervan'ın oğlu Abdülmelik'e karşı. Yani insanlar kendisine beyata çağırıyor. Bir kısım insanda beyat ediyor ona. Yani bir e, halife varken bir başka halife diye ortaya çıkan kişiye beyat ediyorlar. Sonra Mervan'ın oğlu Abdülmelik onu bir şekilde kandırıyor. Sulh, barış yapacağız ve Efendimiz'in bu meseleyi güzellikle aramızda sorun olmadan çözeceğiz diye kandırıyor. Şam kendisini yanına çağırıyor. Abdülmelik sarayda onu kıssırıyor köşeye. Kılıcıyla kafasına geçiyor. Evet, bu kısmı da geçtikten sonra 89 ola hadise geçelim. Ali radıyallahu anh'dan gelmekte. O da diyor ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem işittim, şöyle buyuruyordu. Benim aleyhime yalan söylemeyin. Çünkü kim benim aleyhime yalan söylerse ateşten oturma yerine hazırlansın. Sallamın aleyhine söylemediği bir şeyi söylüyormuşçasına rivayet etmek veya söylemek uygun değil. Arkasından gelen 3 hadiste bununla ilgili. Bu 3 hadisin gelme sebebi peygamber adına yalanın günahının büyük olduğu da kişiyi ateşe götürecektir. 90 oğlu hadiste bu mevzule ilgili. Nasıl da? Hadise okuttan sonra bu meseleyi izah kısmına girelim. Seleme radıyallahu anh'dan geldi. O da diyor ki Nebi sallallahu aleyhi ve sellem işittim şöyle buyuruyordu. Her kim benim söylemediğim bir şeyi benim adıma söylerse o ateşten oturma yerine hazırlansın. Bir hadis daha var bunun ilgili, 91 nur hadis. O da Ebu Hureyre radıyallahu anh'dan gelmekte. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Benim ismimle isimlenin ancak benim künyemle künyelenmeyin. Her kim uykusunda, rüyasında beni görürse muhakkak ki o beni görmüştür. Çünkü şeytan benim suretimde, benim kılığımda gözükemez. Her kim benim aleyhime kasten bir yalan söylerse ateşte ki oturma yerine hazırlansın buyurdu. Abdullah bin Zübeyir, radıyallahu anh der ki babası Zubeyr bin Avvama, cennetle müjdelenen on sahabiden birisine. Sen Nebimiz Aleyhisselatü Vesselam'la beraberdin falanca peygamberden hadis rivayet ediyor. Falanca peygamberden hadis rivayet ediyor. Ancak sen onunla sürekli birlikte olmana rağmen hadis istemiyorum senden. Bunun sebebi nedir ey baba diye sorurdu. O, o da diyor ki evet ben peygamberle hiç ayrılmadım. Beraberdim hep. Ancak beni hadis rivayetinden sakındıran şudur diyor. Bu hadis söylüyor. Yani her kim benim adımla bir yana söylerse ateşten oturma hazırlansın. Öyleyse bir başkasının adına yalan söylemek gibi değil peygamber adına yalan söylemek. Kişi cehenneme götürür. Ateşten oturma yerine hazırlansın dediğine göre. Hakeza Enes radıyallahu der ki, gene Bukhari'de yemin ederim ki beni sizlere çok hadis rivayet etmekten sadece Rasulullah şu buyruğu uzak tutmaktadır der. Bu hadis rivayet eder. Yani men kezebe aleyye müteammiden fel yetebevva mak'alahü meyennar her kim benim adıma bir yalan söylerse kasten ateşten oturmaya hazırlansın hadisini söyler. Birçok sahabinin, sadece bu şey, Zübey bin Avvam ve Enes değil birçok e, sahabenin değerli sahabenin hadis rivayetini engelleyen veya onları biraz daha böyle ihtiyatlı davranmaya sevk eden bu hadistir. Öbimiz adına onun söylemediği bir söz söylersek olur, aşaşırır, yanılır da bir yalan söylemiş olursak bizi cehenneme götürecek bir güne işlemiş oluruz diye hadis rivayetine sakınmıştı sahabenin büyük çoğunluğu. Allah onlardan razı olsun. Bu bizler için de önemli bir ikazdır, uyarıdır. İyi bilmediğimiz hadisleri söylemeyeceğiz. Çünkü Rasulullah sallallahu ağzından duyulan, rivayet edilen şeyler dinin ikinci kısmıdır. Dolayısıyla birisi bir hadisi işitir de onunla amel etmeye başlarsa ve bu da yala, yanlış yalan bir hadis olursa bu durum onu rivayetten kişi, onu alan yani ve bu usta kendisine delil olarak kabul eden kişinin satmasına, delalete düşmesine sebep olmaktır. Künye meselesine gelelim. Benim ismini isimlenin, yani benim ismimi, Muhammed ismini koyun kendinize, isimlenebilirsiniz. Bunda birisi yok ancak künyemle künyelenmeyin dediği olay. Araplarda bir künye olay vardı biliyorsunuz. Kişi ilk çocuğuyla, ilk erkek çocuğuyla onun babası veya annesiyle künyelenirdi. İşte Ebu Hureyre, kedeciğin babası demek. Onun bir kilisi vardı. Evlenmeden önce künyelenmişti. Ee, Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in künyesi Ebu'l Kasım'dı. Hakeza Ebu Bekir diyoruz. Ebu Bekir bir isim değildir. Künyedir. Bekir'in babası. Ebu Said el-Hudriye diyoruz. Said'in babası manasına. Bunlar künyedir. Bazı sahabi ismiyle meşhur olmuştur. Bazıları künyesiyle meşhur olmuştur. Araplardaki bir adettir bu. E, alimler bu izah ederken Ebu Kasım'le künyelenmek de aslen caizdir. Ancak bir insan hem Muhammed ismiyle isimlenir hem de Ebu Kasım künyesini künelenirse bu doğru değildir. Yani isim ve künyeyi, peygamberimizin ismiyle künyesini bir kişi kendisine alamaz derler. Bir insan ilk çocuğu Kasım olursa, ismini Kasım koyarsa, o da dolayısıyla Ebu Kasım diye Ebu Kasım künyelenebilir. Ama Muhammed ismini ismiyle Ebu'l Kasım künyesini birleştirmeyecek. Rüyada Nebimiz Aleyhisselatü Vesselam'ı görmek de, Nebimiz'i görmesi de Çünkü şeytan Peygamberimizin suretinde temessül edemez, gözükemezdir. Anlaşılıyor herhalde bu. Teferruyatına girmeye gerek yok. 92. hadis Ebu Hureyre radiyallahu gelmekte. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem denen Mekke'nin fethi günü insanlara yaptığı hutbesinden bir alıntıdır ki şöyle buyurur şüphesiz ki Allah savaşmayı veya e, raviden kanal anan bir şüpheyle fili Mekke'den hapsetmiştir. Yani Mekke'ye sokmamıştır. Fil biliyorsunuz. Fil Suresi'nin anlatılan fil vakasından bir isimdir bu. Fili Mekke'ye sokmamıştır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in doğduğu sene ebabil kuşlarıyla def edilen bir fil ordusu vardı. Büyük bir İbrahim'in ordusu. O ordunun Mekke'ye girmesini Allah azze ve celle engellemişti. Çeşitli vesilelerle sebeple ki o bile para yapar zaten şüphesiz. Bu hadiste kastetilen odur. Mekke'den savaşla uzak tutulmuştur. Adam öldürme yani. Cin de uzak tutulmuştur. Devam edelim hadise. Allah Teala Resulullah'ı ve müminleri onlara musallat kılmıştır. Yani Mekke'deki müşriklere musallat etmiştir. Onların başına bela yapmıştır. İyi bilin ki benden önce hiç kimseye Mekke yani Mekke'de savaşmak helal olmamıştır. Ve Benden sonra da kimseye asla helal olmayacaktır. İyi bilin ki bana da günün bir saatinde sadece helal kılınmıştır. Ve iyi bilin ki şu anki benim bulunduğum saat onun haram olduğu bir saattir. Yani ben de helal vakit çok kısıtlıydı. Şu an size konuştuğum saat itibariyle benim için de Mekke'de savaşmak, adam öldürmek haramdır. Mekke eski haram sıfatına bürünmüştür. Mekken'in dikeni koparılmaz, onun ağaçları kesilmez ve ondaki yiitikler, kaybolmuş yiitik mallar ise sadece sahibini aramak maksatlı alınabilir, başka türlü yerden alınmaz, dokunulmaz yetiye kayba. Başka bir hükme geçiyoruz sözünün devamında, her kim öldürülünse, onun geride kalanlar için iki tane hayır cihetini tercih etme hakkı vardır. Bunlardan birincisi öldürülenin akrabalarını geride bırakıp varislerine öldürenin e, diyet ödemesi. İkincisi ise öldürenin, öldüren ailesi tarafından öldürülmesidir. Kısasen öldürülmesidir. Bu iki hayırdan, hayır cihetinden hangisini isterse öldürülenin yakınları bunu tercih eder, bunu alabilirler. Bu esnada Yemen halkından bir adam geldi ve e, Ya Resulullah bu sözü benim için yaz dedi. Aleyhisselatü da bunu falanca için ki diğer ribayette geliyor bu Ebu Şah'dır ismi. Ebu Şah için yazınız buyurdu. Sonra Kureyş'ten bir adam kalktı. Bu da Resulullah S.A.'nın Abbas bin Abdülmuttalip'tir. O da dedi ki Ya Resulullah İzhir'i müstesna yap. Yani dokunulmaz yapılan o ağaç ve otlardan izhir otunu müstesna yap. Çünkü biz izhiri evlerimizde kullanıyoruz ve kabirlerimizde de kullanıyoruz. Bunun üzerine Nebi sallallahu aleyhi ve sellem öyleyse izhir hariçtir. İzhir, hariçtir. Yani izhir otu dışında haramlık devam ediyor. Ancak izhir otunu kesmek, e, koparmak haramlık içerisinde değildir. Onu yapmak, kesmek caizdir der. Bu hadisin ilim kitabına geniş sebebi ise Ebu Şah radıyallahu anh'ın isteğine uygun olarak Resulullah sallallahu aleyhi bu sözlerinin yazılmasını emretmesidir ki ilmin yazılması caizdir. Hadisin içerisinde izhir otu geçti. İzhir otu Mekke'de meşhur olan kokusu güzel, kişilerin evlerinde işte, e, kopararak astığı ve kokusuna istifade etti. Aynı yani, zamanda kabirlerde nasıl kullanıyorlarsa başka onu bilmiyorum. Böyle istifade edilen bir ottur ki hani otuna dokunulmaz, ağacı kesilmez diye. izhir otunu bundan dolayı müstesna kılmasını isteriz. Amcası Efendimiz Aleyhisselatü Selamın kullanıldığı için Hz. Vesselam da onu müstesna yaptı. İzhir dışında oranın otuna dokunulmaz, ağacı kesilmez. Hadiste, hadisin içeriği çok geniş birçok hüküm var. Öldürülen kişi için onun aile fertlerine verilen iki tane çıkış yolu var. Bunlardan hangisini isterse aile tercih edebilir. Hangisini isterse? İster öldüren kişiden diyet talep edebilirler veya onun aile fethlerinden, soyundan, mezhebinden isterse o öldürenin kısasen, kısas olarak öldürülmesini talep edebilirler. İstediklerini tercih ederler. Hangisini isterlerse de bu onların hakkıdır. Biliyorsunuz dinimiz bir canın çeşitli vesilelerle haramlığını kaldırmış, helal yapmıştır. Bir Müslümanı öldürmek bu kısımdandır. Evliyken zina etmek bu kısımdandır. Bunun gibi birkaç tane mesele var biliyorsunuz bir Müslüman'ı kasten öldüren kişi için de onun kanının haramlığı kalkar. Ailesi öldürülen ailesi isterse onun kanı helal olur. Dolayısıyla öldürülebilir. O kısas kısmına geçiyorum. Çünkü o anlaşılıyor. Diyet kısmına gelelim. Genelde bu diyet kısmı bilinmiyor. Veya dikkate alınmıyor. Kasta benzer hata öldürmenin diyetini Resulullah Aleyhisselam şunlardan birisi olarak saymıştır deve cinsinden isterse eğer öldürülen ailesi 30 tane 2 yaşında dişi deve, 30 tane 3 yaşında dişi deve, 30 tane 4 yaşında dişi deve, 10 tane de 3 yaşında erkek deve verme. 100 tane deve. Deve cinsinden değil de mesela sığır cinsinden isterse aile fethleri, öldürenin aile fertleri 200 sığır. Koyun isterse 2000 koyun. Altın isterse 800 Dinar 800 altın. Gümüş isterse 8 bin dirhem, 8 bin gümüş. Rasulullah Sallallahu Aleyhi yaptığı taksimi Ömer radiallahu an altında ve gümüşte arttırmıştır. Ve 800 dolarlık altını o bin dolara çıkarmıştır. 8 bin dirhemlik gümüşü de 12 bin dirheme çıkarmıştır. develerin pahalanmasından dolayı. Nebimiz Aleyhisselatü böyle yapardı zaten. Hadise geldiği üzere develerin değeri düştüğü zaman o altından miktarı da düşürürdü. Gümüşten altından miktarı. Develerin değeri yükseldiği zaman o da ona uygun olarak arttırırdı. Evet. Demek ki Ömer Adınan döneminde develerin değeri arttı. Bundan dolayı altın ve gümüş cihetinden e, diyet miktarında Ömer Adınan arttırmıştır. Tekrar edelim. 100 deve çeşitli yaşlarda ve cinslerde 200 sığır, 2000 koyun, 800 altın, 8000 gümüş. Dinar ve dirhem. Onların ölçüleri, miktarları ayrıca fıkıh kitaplarında var. Onlara isterseniz müracaat edersiniz. Kan bedeli eğer bu diyet olarak tayin edilir ve bu şekilde belirleniyorsa o caizdir. Birisi kasten birisinin dişine zarar verirse o dişten dolayı 5 dere borcu olur. Bir tane parmak koparsa 10 tane dere borcu olur. 93. hadisimiz i̇bn Abbas radiyallahu anhuva'dan gelmekte. O dedi ki Nebi sallallahu aleyhi ve selleme vefatıyla neticelenen hastalığında ağrıları şiddetlendi. Bunun üzerine aleyhissalatü dedi ki benden sonra delalete düşmeyeceğiniz şekilde size bir yazı yazmam için öyle ya bir kağıt getirin. Meclisi o an bulunan Ömer radiyallahu bunun üzerine Muhakkak ki Nebi sallallahu aleyhi ve sellem'in ağrıları arttı. Bize ise Allah'ın kitabı yeter. Daha fazla ağrısına ağrı katmayalım, sıkıntısına sıkıntı katmayalım diyerek yazı yazılacak mesleğinin getirilmemesini istedi. Bunun üzerine oradaki bulunan insanlar ihtilaf ettiler. O getir dedi. Getireceğiz. Yok getirmeyelim. Ağrısız sıfat zaten canı yanıyor. Eziyet vermeyelim diyerek sözler karşı karşıya gelince gürültü artınca Nebimiz aleyhisselatü vesselam yanımdan kalkın. Çünkü benim yanında nizalaşmak uygun değildir dedi onları gönderdi. Bu hadisle gene ihtiva ettiği çeşitli hükümlerle beraber ilmin yazılmasının caiz olduğunun bir göstergesidir. Efendimiz benden sonra dalalete düşmeyeceğiniz, sapıtmayacağınız bir şeyler yazayım, bırakayım ki ona bakarak öğrenmek istediğiniz şeyleri öğrenin demeye getirdi. Ancak Allah azze ve celle bir vesileyle bunu takdir etmedi. Allah dileseydi bu olacaktı. Ama Allah bunu takdir etmedi Dolayısıyla elim yazılabilir 94 nolu da son hadisimiz ise Ümmü Seleme radiyallahu anh'a Biliyorsunuz o Aleyhisselatü eşlerinden birisidir O dedi ki Nebi sallallahu aleyhi ve sellem Geceleyin kalktı uyandı Ve dedi ki Subhanallah bu gece inen Fitnelere ne dersin Ne kadar çok fitne indi bu gece Ve bu gece gene Ne kadar hazineler açıldı yayıldı. Hücre sahiplerini uyandırın. Yani benim aile fertlerimi, hanımlarımı uyandırın. Nice, dünyada nice giyinik kişiler vardır ki ahirette onlar çıplaktırlar. Bu hadisin bilim kitabında gelme sebebi ise gezeleyin ilim ve vaaz ihtiyaç olduğu an caizdir. Eserlidir. Bu onun delavettir. Çünkü Aleyhisselatü Vesselam gece uyandı. Bir şiddetle, bir korkuyla, bir endişeyle uyandı ve bazı emir ve nasihatlarda bulundu. Ümmü Selemen radıyallahu anh'ın yanında geziliyormuş demek ki. Bu inen fitneler ve açılan hazinelerden kasıt şudur diyor alimler. Hepimiz aleyhisselatü aleyhisselatü rüyasında kendisinden sonraki ümmetinin bir kısım düşeceği fitneler ve onların ulaşacağı hazineler Allah'ın onlara vereceği ikramı rahmet cihetinden ne varsa onlar gösterildi. Bu ondan endişelenerek uyandı. Çünkü birçok hazine insanlar için fitneye sebep olmuştur. Fitneyle hazinenin e, mülkün birlikte zikredilmesi bundan dolayıdır diyorlar. Gece Aleyhisselatü Vesselam'ın rüyasında bunlar gösterildi. O da insanları bir şekilde bundan sakındırmak. Buna hazırlıklı olmaları için ikaz etti. Ve de fitneye düşmesinler. Mala olan düşkünlükler varsa bu mala olan düşkünlüklerinden sakınsınlar çünkü bu fitneyi de gerektirir diye eşlerinin uyandırılmasını emretti. Sonra da nice dünyada giyinik vardır ki ahirette çıplaktır. Ahirette onlar çıplak olacaktır. Bu kısımda alimlerin çeşitli izahları var. İbn-i Hacer Bunu beş başlık altında topluyor Fethül Bari'de. Orada diyor ki alimler bu hususta şunları söylemişlerdir. Birincisi dünyada elbiseyle giyiniktir ama ahirette ameli olmadığı için, amelsiz, hayır ameller az olduğu için o çıplak diye ifade edilmiştir dünyada giyinik görürsün böyle süslü püslüdür bir şeye muhtaç değildir ama hayır amelleri olmadığı için veya az olduğu için ahirette bunun karşılığı sevap alamayacağı için o çıplak diye addedilmiştir ve aleyhissalatü vesselamın diliyle ifade edilmiştir der bir kısmı ki bu bana çok daha makul geliyor başka hadislerden dolayı dünyadayken giyiniktir ama çıplaktır yani vücut hatlarını edecek tarzda şeffaf giyinmiştir dar giyinmiştir Avret mahallelerini örtmemiştir. Dünyada da çıplak gibi gözüktiği için ahirette de bundan dolayı çıplak muamele görecektir, çıplakmış gibi muamele görüp cezalandırılacaktır. Der. Üçüncüsü, dünyada Allah'ın nimetleriyle giyinik ama şükretmediği için ahirette karşılığını alamayacaktır. O nimetlere şükretmediği için bu cehetten çıplaktır diye ifade edilmiştir. Dördüncüsü, bedeni örtülüdür. Ama başörtüsünü başı da örtüldür. Baş arkadan sıkıca bağlar şu göğüs kısmı açılır. Hani Allah Azze ve Celle başörtüsünü yakalarınıza kadar indirin diyor ya o başörtüsünü öyle sıkar ki nitekim böyle başörtüsü da var biliyorsunuz. Sadece kafasının saç bölümünü örtüyor veya boğaz bölümünü örtüyor da şu göğüs saldır dediğimiz göğüs kısmı e, örtülmüyor. Bu, bu şekilde sıkar daraltı da göğüs kısmı açıkta kalır. Yani başörtüsü şöyle kollarını omuzlarını örtecek şekilde aşağı inmemiş olur. Bu da bu hadise kast ediliyor olabilir diyor. Son olarak da salih bir adamın evliliğini bitirir. Dünyadayken salih insanla evli olduğu için onun ihtiyaçlarını giderecektir. Onu giyindirecektir, kuşandıracaktır, yedirecektir, içirecektir. Bu cihetten giyiniktir. Ama ahirette dünyadayken boşandığı için salih adamın salih işlerinden, yaptığı hayır amellerden istifade edemeyeceği için adam gibi olmayacaktır, bundan çıplak olacaktır filan diyor. Bunun gibi 4-5 tane görüş var. Ama herhalde en uygun olanı dünyadayken giyinik ama dar giyinik veya şeffaf giyinik veya yarı örtülü giyinik ama giyinik bir şekilde ama ahirette de dünyadayken giyinikmiş gibi değil de çıplakmış gibi muamele görecek şekilde ceza görmesi. Allah halen bu hadisin izahına en uygun olanı bu bizim zannımız var. Allah en doğru bilir. قلنا اللهم إنا حمْدُكَ